Hayırlı akşamlar efendim, hoş geldiniz. Hayırlı akşamlar Ceviz Bey. Ee, sizin televizyonun sayesinde da çok şey öğrendim, teşekkür ediyorum hepinize. Teşekkür ederiz. Böyle namaz borcumuz olsun, başka günahlarımız olsun, epey günahımın olduğunu düşünüyorum. Nasıl affettirebiliriz, nasıl çıkabiliriz bu işin içinden? Hmm. Evet. Teşekkür ederiz efendim, hayırlı akşamlar diyoruz. Hocam bir sürü günahlarımız var diyor ve kılmadığımız namazlar da var. Bunları nasıl affetilebiliriz, ne yapabiliriz? Yani Allah bizlere affetsin hepimizin günahı vardır. Günahsız kul olmaz, irili ufaklı, büyüklü küçüklü sayısız günahlarımız var. Kardeşimizin ifade buyurduğu gibi. Önemli olan bunlara pişman olmak. Pişmanlığının da göstergesi, bu soruyu gündeme getirmesidir. Hı hı. Pişman olup pişmanlığın gereğini yapmak. Nedir gereğini yapmak? İşlediğimiz günahlardan telafisi mümkün olanları fiilen telafi. Fiilen telafisi mümkün olmayanlar içinde Allah'ın Allah'ın affına yönelerek, istiğfar ederek, tövbe ederek. Dolayısıyla namaz borcumuz varsa, namazlarımızı hesap edip, Oruç borcumuz varsa oruçlarımızı hesap edip zekat borcumuz varsa imkanımız varsa zekatlarımızı hesap edip maddi, fiili olanları kaza etmek suretiyle bunlardan kurtulmaya çalışmak. İşin bir hesabını, bilançosunu yapıp Hı -hı. bu işe bir yerden başlamak. O kadar çok namaz borcum var ki bitirme ümidim yok. Demek haramdır. Caiz değildir. Siz başlarsınız. ...pişmanlığınızı ortaya koyarsanız ...pişman olduğunuzu fiilen... ...ortaya koyarsınız... ...ya Rabbi ben başladım... ...beni affet ve beni bunu ödemeye muvaffak kıl... ...niyetiyle başlayan insan... ...Allah'ın izniyle hem gönlünü... ...temizler, pişmanlığını fiilen ortaya koyar... ...Allah da ona yardım eder... ...ruhuna içine genişlik verir... ...günahsız kul yok ki... ...herkes... Evet. ...büyük Biz küçük... Günah ...evet önemli olan bunun farkına varmak... ...bir yerde pişman olmak... Kul hakkına taallük edenlerimiz varsa Allah hepimizi muhafaza buyursun. Üzerimize kulaklarını bir şekilde ödeme imkanı bize nasip edilesin. Kulakları varsa kulaklarından usulünce kurtulmaya çalışmak. Hakkında gıybet yapmışsak helallik dilemek, maddi imkanı geçmişse, diğer şekilde hakkı bize geçmişe onlardan bir şekilde kurtulmaya çalışmak. Kurtulma imkanımız olmayanlar için yine Allah'a yönelmek. Ya Rabbi Kulunun bende şöyle şöyle şöyle hakları var. Hatta kimin üzerimde hakkı olduğunu bile bilmiyorum o kadar çok ki diye yine Allah'a pişman olup Ya Rabbi üzerimde hakları bulunan kulların borçlarından kurtulabilmem için o kullarını da affet Ya Rabbi kıyamette benimle karşılaşmasınlar diye dua ederek pişmanlığımızı ifade etmek. Hı hı. Esas prensip Allah'tan Allah'ın rahmetinden ümidi kesmemek. Bismillah la taknatu min rahmetillah. Ey nefislerine günahlarla zulmeden kullarım. Allah'ın rahmetinden ümidinizi kesmeyin. Çünkü o çok affedicidir. Bağışlayıcıdır. Buyuruyor Allah Teala. İnnehu huvel gafurur rahim. Hem merhametli hem bağışlayıcıdır. Böyle bir Allah'ın, böyle bir Rabbin kulu olduğumuz bilincine vardıktan sonra inşallah Rabbimiz bizi herhalde eli boş Çevirmez diye iman ediyoruz. Bu imanımız güçlensin. Allah olan ümidimiz kuvvetlensin. Bir yerden başlayalım. Bir yerden başlayalım. O kadar çok günahım var ki hangisinden başlayayım diyen bir kardeşimiz herhangi birisinden başlasın. Onun arkası çorap sökü gibi inşallah gelecektir. Ruhumuzdaki kasvetler, karanlık noktalar, sert düğümler çözülmeye başlayacak. Allah'ın rahmeti inşallah önümüzde ufuk ufuk güneş güneş. Açılacak, geleceğimiz genişleyecektir. Allah'a ümidimizi sıkı tutalım, sağlam tutalım. Tövbe kapısının her zaman açık olduğunu asla unutmayalım. Bir tövbe ettim bir de dönmemeye çalışalım. Evet bu sebatı gösterelim. Evet.